gündemimizde yer almasını istemediğimiz, kaçtığımız, hatta koca koca binaların arasında ölümü hatırlamayalım diye mezarlıkları şehrin en ücra köşelerine gönderdiğimiz amaç. Ölümden uzak kalmak. Ama ölüm bir şekilde bizi kovalıyor. Her dünyaya gelen insan, aslında bir ölüm oku tarafından takip ediliyor. Hangi yıl? Günlerden hangisi? Saat kaçta? Ve ne şekilde bizi bulacağını o ok biliyor. Ve hayatın son anında karşılaşacağımız Azrail aleyhisselam biliyor. O da kendisine verilen vakitte bunu öğreniyor. Her an, her saniye Adım adım ölüme yaklaşıyoruz. Peki ölümü nasıl anlamamız lazım? Bir trajedi, kaos mu? Gündelik yaşantımızı mahvedecek, sekteye uğratacak korkunç bir durum mu? İbret alınması gereken bir şey mi? Ya da hafife almamız gereken bir mevzu mu? Gelin bunları konuşalım. Bilinmelidir ki, eğer zavallı kulun önünde can çekişmenin ya da sekerat-ı denilen ölüm sarhoşluğunun sıkıntısı dışında başka bir korku, bir sıkıntı, bir endişe, bir rahatsızlık, bir azap olmasa bile, sadece can çekişme sırasındaki dehşet bile, insanın hayatını zehir etmesi bakımından yeter de artar. Bütün mutlulukların kursağında bırakması için bu şiddet ona kâfi gelir. İnsanın tüm unutkanlıklarını ve gafletini ortadan kaldırmak için tek başına bu ölüm korkusu ve dehşeti bile yeterlidir. İşte bu nedenlerden dolayı, İnsanın mutlaka bunun üzerinde kafa yorması, sadece bunun için bile büyük bir hazırlığın içine girmesi yerinde olacaktır. Nitekim Allah dostlarından biri şöyle der. Şu anda bir başkasını yakalayan sıkıntıların sana ne zaman geleceğini bilemezsin. Lokman aleyhisselam oğluna şöyle tavsiyede bulundu. ''Oğlum bu bir hükümdür ki, onun ne zaman ve hangi gün gelip seninle karşılaşacağını bilemiyorsun. O ansızın kapına gelmeden önce, sen onun için gereken hazırlığı yap. Onu karşıla.'' Gerçekten de öyle. İnsanın durumuna şaşmak gerek. Şimdi düşünün ki, eğer bir kimse oyun ve eğlence meclisinde en güzel ve en hoş şekilde eğlenmesini sürdürürken, içeriye bir zabitin girip kendisine o toplumun içinde sopa atacağını biliyor olsa, bu eğlence ve o güzel hava kendisine zehir olmaz mı? O kimsenin tüm tadı kaçar, havası bozulur değil mi? Oysa insan hemen, her nefesinde, her an için içeriye ölüm meleğinin girip canını alacağını, ansızın baskın yapacağını neden düşünmesin ki? Neden hala bundan gaflet içerisinde olsun ki? Doğrusu bunun tek bir anlamı vardır, cehalet ve onunla beraber şu dünyaya aldanmaktır. Şu da bir gerçek ki, ölüm anının şiddetini, can çekişmenin acısını ancak onun acısını çekenler ve tadanlar bilebilirler. Can çekişmenin ne olduğunu tatmamış olan biz insanlar, elbette ki onu gereği gibi anlayamıyor, aktaramıyor, anlatamıyoruz. Bir kişi can çekişen bir kimsenin durumunu anlatırken, ya da ona anlatılırken sadece bir takım kıyaslamalarla ve benzetmelerle yola çıkabiliyor. Kendisinin algılayabildiklerini anlatmaya çalışıyor. Bunu anlatırken de insanın can çekişirken çektiği ızdırabı, kıvranmasını, soğuk soğuk terler dökmesini değerlendirmekle yola çıkıyor ve bunlardan hareketle bunun şiddet, ve dehşetini anlatmaya çalışıyor. Bunun kıyas ya da benzetme yoluyla anlaşılır yanına gelince, herhangi bir organın cansızlığı, onun bir ızdırap ve acı hissetmemesiyle anlaşılır. Eğer bir organda canlılık veya ruh varsa, o mutlaka acı ve ızdırap çeker. Çünkü asıl acıyı ve ızdırabı çeken, ruhtur. Düşünün, eğer insanın herhangi bir organı yaralanır ve bir yanık meydana gelirse, bunların acısı elbette ruha kadar gider, beyne sirayet eder. Ve bu acının beyne ya da ruha sirayeti oranında da vücut ızdırap çeker, rahatsızlık duyar. İşte böylece acı, insanın bedeninin değişik yerlerinde, damarlarında ve vücudun farklı organlarında belirmeye başlar. Bu acılardan ruha sadece bir kısmı etkili olur. Örneğin, mideniz ağrıdı, kolunuzda bir kesik vardı, başınız ağrıdı. Bunlar tane tane gelir. Oysa, direkt olarak, ruh üzerinde acı hissettiren bir olay nedeniyle çekilen ızdırap, İnsan bedenindeki yara sebebiyle duyulan acıyla asla kıyaslanamaz. Bir acı düşünün ki direkt olarak ruhu etkiliyor. Çünkü bir başka organla alakası yok. Tırnağına bir şey battı veya gözün ağrı da değil, direkt olarak ruhu etkileyen bir acı. Öyle ilaçlarla vesaire geçecek bir acıya benzemiyor. O doğrudan beyni etkiliyor, ilgilendiriyor. İşte o yüzden direkt olarak beyni ya da ruhu ilgilendiren bu derece bir acı ve ızdırabı tanımlayamıyoruz. Hatta ondan söz etmek bile güç oluyor. Bir ızdırap düşünün ki insanı komaya sokmuş ve bizzat Ruhu etkilediği için insanı şoka götürmüş. Bu şok, sadece vücut organlarının bir kısmını değil, tümünü kapsamış olsun. Ruh, bedenin hangi noktalarına sirayet etmişse, yayılmışsa, beynin fonksiyonu, vücudun tümünü ne şekilde içine almışsa, ızdırap ve çekilen acılarda o oranda ağırlaşacak ve zorlaşacak. Öyle ki, bedenin tek bir noktasını bile bırakmaksızın tüm derinliklerine nüfuz edecek. Şimdi düşünelim. Eğer insan bedenine küçücük bir diken ya da iğne batsa, ne oluyor? Bundan sadece o küçücük bölge etkileniyor. Kolunuzu bir yere çarptığınızda kolunuzu çarptığınız yer etkileniyor. Ve ruh bundan ne kadar etkilenmişse o kadar acı çekiyoruz. Fakat bedeninde insanın bir yanık olması halinde bu, öyle küçük bir dikenin, iğnenin verdiği acıya benzemiyor. Çok daha ağır ve ızdırap verici, rahatsız edici olarak hissediliyor. Çünkü yanığın parçaları insanın hemen hemen bütün bedeni üzerinde Etkili oluyor. Yanık olan yerde, ister yanık yüzeysel derecede olsun, yani yanığın en basiti olsun, ister daha ileri derecelerde bir yanık olsun, hangisi olursa olsun, bedenin tümü üzerinde, hatta yanığın olmadığı yerlerde bile etkisini gösteriyor. İşte böyle. Vücudun neresinde can ya da ruh varsa, bu yanık, ağrı ve sızılar tümüyle oraları sarsıyor. Sanki her bir et parçasında kendisini hissettiriyor. Herhangi bir yaralanma olayına gelince, bu sadece demirin ya da çivinin isabet ettiği yerde belirir. Vücudun diğer organlarında herhangi bir ağrı olmaz. Beyin ve ruhun bundan dolayı çektiği ızdırap, yanık sebebiyle çektiği ızdırapla aynı değerde olmaz. Koma veya şok halindeki acı, elem ve ızdırap, bizzat ruhun ve bedenin üzerinde etkilidir. O yüzden ölüm diğer acılara benzemez. Tüm bedeni organları sarar. Dikkat ettiyseniz, bir kimse eğer can çekişiyorsa artık bunun etkisi vücut organlarının tümünü tesiri altına almıştır. Beyin damarlarının tümü bundan etkilenmişlerdir. Çünkü çekilen ve çıkarılmak istenen şey küçük bir parça değil, ruhtur. Hemen her damardan, her mafsaldan ve hatta her bir hücrede can çekişmekte, her saç kılının dibinde ve tenin her tarafında ayrı ayrı ızdırap duyulmaktadır. Hasılı, insan tepeden tırnağa can çekişirken sarsılmaktadır ve bunun tarifi ne biz, ne siz, ne başkaları tarafından tam olarak anlaşılmış değildir. Artık bu durumdaki insanın halini, çektiği sıkıntı ve azabını sorma. Çünkü sözle anlatılacak şeyler değil bunlar. Nitekim bunun için can çekişme kılıç darbesinden daha şiddetlidir denmiştir. Hatta testerelerle biçilmekten, makaslarla dilim dilim doğranmaktan da zordur. Neden? Neden? Çünkü kılıçla bedenin kesilmesi anında bedenin ruh ile olan bir bağlantısı nedeniyle evet ruh acı duyar ama bizzat etkilenen ve kılıç darbesine maruz kalan eğer ruhun ve beynin kendisi ise o zaman bunun çektiği acı ve ızdırabın hiçbir tarifi, tanımı, anlatımı olamaz. Böyle bir durumda o darbeyi yiyen ve vurulan insan, varsa kalan gücü ve kuvvetiyle, avazının çıktığı kadar ta kalbinden seslenir, ızdırabını duyurmak ister. Çünkü ciğeri yanmaktadır. Dolayısıyla ta gönülden, feryadı figanda bulunur. Ölmek üzere olan kişinin sesinin çıkmaması, Bağırtısının fazla duyulmaması, aslında çekmekte olduğu acı ve ızdırabın, elemin son raddeye gelmesinden ve artık kendisinde bir gücün kalmamasından kaynaklanır. Bu ağrı ve ızdırab, tüm yüreğini dağlamış, bedeninin her noktasına erişmiştir. Dolayısıyla, her noktadaki gücü zayıflatmış ve Harab etmiştir Bundan böyle Her bir organı Artık güç ve takatten Yoksun kalmıştır Bağırmak Feryat etmek gücünü kendisinde Bulamaz artık Peki akıla ne oluyor Akıl Ölüm dehşetiyle Zaten kendinden Geçmiş ve Başta kalmamıştır Konuşup duran o dil artık konuşamaz hale gelmiş. Organlarda güç adına hiçbir şey kalmamış kendilerinde. Hatta can çekişen insan biraz inlemek, yardımına ve imdadına başkalarına çağırmak suretiyle dinlenmek isteyecek ama buna da gücü yetmeyecektir. Çünkü gücü yoktur. Eğer kendisinde, Azıcık güç ve kuvvet kalmışsa bu da ruh bedenden ayrılırken sadece bir hırlamayla işitilir. Kısık bir hırıltı duyulur. Artık kişinin boğazında ve gırtlağında bir gargara veya hırıltı sesinden başka bir şey duyulmaz. Bundan böyle kişinin rengi değişmiştir ve ağzında da köpükler birikmeye başlamıştır. Adeta yaratılmış olduğu toprağın rengi insanda görülmeye başlar. Yani yüzü adeta toprak rengine döner. Tüm damarları çekilir. Artık ölümün ızdırabı hem iç organlarda hem dışta olsun kendisini hissettirmiştir. Neredeyse... Gözleri yuvalarından çıkacak duruma gelmiştir. Bundan böyle dudaklar sarkar, dil içeri çekilir, parmak uçları morarmaya başlar. Tüm damarları vücudundan çekilen bir insanın hali nice olur. Düşün. Eğer bedenden çekilen sadece bir tek damar bile olsa, onun bile acısına dayanabilir mi insan? Oysa çekilen bizzat ruhun kendisidir. Acı ve elem çeken O'dur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. Can boğaza gelip dayanmadığı sürece kulun tevbesi kabul olunur. Az önce anlattığımız işlemler bittikten sonra her bir organ yavaş yavaş ölür. İlk önce ayaklardan bir soğukluk başlar, sonra bacakları etkiler, sonra da uylukları. Doğrusu asıl can çekişmeden sonra her bir organın kendisince bir can çekişmesi olacaktır. Bu defa onlar devreye girer onların acı ve ızdırapları başlar ve bu işlem ta can boğaza gelinceye kadar devam eder. Artık bu noktadan itibaren can çekişen kişi, dünya ile olan bağlarını ve bakışını keser. Ölüm gerçekleşmiştir. İşte bundan böyle kendisi için Tevbe kapısı da kapanmış olur. Artık pişmanlık ve hasret anı tümüyle kendisini kuşatmıştır. Ama iş, işten geçmiştir. Az önce okuduğumuz hadisi şerifte buyrulduğu gibi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ya Rabbi, ne olur benim... Can çekişme sırasındaki ölüm acılarımı hafiflet diye dua ederdi. Kendisi Allahu Teala'nın en sevgilisi olduğu halde. Oysa insanlar bundan dolayı Allah'a sığınmıyorlar. Ölümü ve can çekişmeyi gözlerinde büyütmüyorlar. Kolay görüyorlar. Bu da Onların gerçekten cehaletlerinden kaynaklanıyor. Nasıl olsa herkes ölüyor. Ben de öleceğim diyor, ölümü büyütmediği için kafasında günahlara, hatalara devam ediyor. Unutmamak lazım. Her şey meydana gelmeden önce. Onlar hakkında gerçek bilgi ancak peygamberlik ve layet nuruyla çözümlenir. Velayet nuruyla. E dolayısıyla ölümle ilgili hususlarda gerçek kaynak yine onlardır. İşte bu bakımdan gerek peygamberlerin ve gerekse velilerin ölümden korkuları oldukça büyüktü. Bunu unutmamak lazım. Onlar ölümü çok akıllarına getiriyorlardı. Hatta İsa aleyhisselam, bununla ilgili olarak şöyle demişti. Ey havariler! Allah'a dua edin de bu kuluna ölüm acılarını hafifletsin. Çünkü ben öylesine ölümden korktum ki korkum beni ölümden ölüme sürüklemiştir. Yine anlatılır ki çok eskiden İsrail birkaç kişi bir gün kabristana uğradı. Birbirlerine dediler ki, Allah'a dua etseniz de bu kabirlerden birinden Allah birini sizin için çıkarsın. Ona bir takım şeyler sorsak nasıl olur? Bunun üzerine dua ettiler. Anlatıldığına göre bir de baktılar ki bir adam secde eder gibi gözlerinin önüne dikili verdi. Bu adam oradaki kabirlerden herhangi birisinden çıkıp gelmişti. Dua edenlere dedi ki: "Nedir benden isteyiniz? Ben ölümü tadalı neredeyse 50 yıl oldu fakat hala ölümün acısını kalbimden atmış değilim." Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz şöyle söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in çektiği o ölüm acısını gördükten sonra artık başka kimsenin canının kolay çıkacağını ummuyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ediyordu. Allah'ım sen canı, sinir, damar ve parmakların ucundan çekip alırsın. Allah'ım ölüm anında bana yardım et ve onu benim hakkımda kolaylaştır. Yine bir başka hadisi şerifte, ölümün verdiği acı bir kılıç darbesiyle 300 defa vurulmaya benzer. Ölümün en hafif geçecek olanı adeta yüne batmış olan pıtrak gibidir. Bu pıtrağı yünden ayırmak nasıl ki bir miktar yünü beraberinde koparmaksızın mümkün değilse, işte ölümde aynen böyledir. <Sessizlik> Hazreti Ali kerem Allahu vece. İnsanları savaşa teşvik eder ve derdi ki, ''Kardeşlerim, eğer savaşla öldürülmezseniz de, sonuçta öleceksiniz. Varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, ölüm döşeğinde oturup ölmektense bir kılıç darbesiyle ölmek benim için daha hafif gelir.'' Şedat bin Evs diyor ki, Ölüm, mü'min üzerinde hem dünya hem ahiret yurdunda en büyük korku ve tehlikedir. Çünkü bu, testerelerle biçilmekten, makaslarla doğranmaktan, kazanlarda kaynatılarak öldürülmekten de öte bir şiddet ve korkudur. Herhangi bir ölü dirilse, ve dünyadakilere ölümün şiddetini haber verse, artık onlar yaşamlarından, yaşamaktan hiçbir lezzet alamaz, huzurlu bir uyku uyuyamazlardı. İşte Allah dostları o yüzden gecelerini ibadete ayırmışlar, haramlardan uzak kalmışlardı. Zatın biri birçok defa hastalara ''Siz ölümü nasıl buluyorsunuz?'' diye sorar dururmuş. Bir defasında kendisi hastalanmış. Bu sefer aynı soruyu ona sormuşlar. O da şöyle cevaplamış. ''Sanki gökler yeryüzüne kapanmış gibi. Öyle görüyorum.'' Sanki benim ruhum bir iğnenin deliğinden çıkacak gibi geliyor bana. Böyle olduğunu bilmiyordum. Ve ani ölüm. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ansızın gelen ölüm, mümin için bir huzur kötü ve facir kimse içinse bir üzüntü kaynağıdır. Çünkü mü'min zaten ibadetlerini yapıyor vaziyette, ne kadar hatası, yanlışı, günahı da olsa, diğer hayırlarıyla, onlar birbirinin neredeyse dengeleyecek durumdadır. Lakin kafir için böyle olmaz. Çünkü onun tevbe etmesine imkan olmadan ölür gider. Allah korusun. Bu hepimize ders olmalıdır. Bugün şu internet fenomeni, şu ünlü cerrah, şu şarkıcı, şu yazar, şu gencecik yaştaki şu falan falan kişi. Belki onlar da elli yaşında, altmış yaşında bazı programlar yapacaklardı hayatlarında. Hayatlarına çeki düzen vereceklerdi. Şu zaman şu farzı işleyeceğim, namaza başlayacağım, şu şu yanlışlara son vereceğim diyorlardı. Ama ölüm hızlı bir şekilde bunlara fırsat vermeden aldı. Hazreti Ömer radıyallahu an şöyle diyor. Karşısında bir gün Kabul Ahbar varmış. Kabul Ahbar rahmetullahi aleyh çok sevilen, sohbeti leziz zatlardan bir tanesi. Demiş ki bir gün ona ''Ey Ka'b, bize biraz ölümün ahvalinden bahsetsen, hatırlatsan olmaz mı?'' ''Olur'' demiş. Ve ''Ey müminlerin emiri, ölüm dikenleri çok olan bir dala benzer. O dal insanın içine girer ve her bir dikeni bir damara takılarak dışarı çıkar. Fakat bu dal çıkarken öylesine şiddetli bir şekilde çıkar ki adamın içinden beraberinde olan her şeyi alır, kalanı da kalır. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem, 40 hadis kitaplarında yer alan şu hadiste buyurdu ki aslında kul Ölümün verdiği ızdırapla ve can çekişmeyle didinip durur. Ancak kişinin bütün eklemleri, ayrılmanın verdiği üzüntüyle birbirlerine selam verir. Ve biri diğerine selam olsun. Artık bundan böyle birbirimizden, ta kıyamete kadar ayrılıyoruz derler. İşte bu ölüm şekli, Allah'ın veli kullarıyla dostlarının ölüm şeklidir. Onların hali böyle olduğuna göre şimdi düşünmek lazım. Ya bizim durumumuz ne? Bizim ahvalimiz hangi halde? Bizler isyanlar içinde helak olup gidiyoruz Allah korusun. Bugün, yarın Ertesi gün, üç sene sonra diye tehir edip duruyoruz hayır ve hasenatımızı. Yanlışlara, set çekmek için uzun yıllar bekliyoruz. Bizim çektiğimiz can çekişme acısının yanında, bir de farklı bir takım korku ve tehlikeler var. Can çekişme ızdırabının dışında, Bizim için üç tehlike daha bulunmakta. Bunlardan ikisi, daha önce sizlerle paylaştığımız ağır bir koma hali, şok hali ve ölüm meleğinin suretini yani Azrail aleyhisselamı görmek. İşte onu gördüğünde, bundan dolayı bütün korkular insanın kalbine hücum ediyor. Günahkar bir insanın canını alırken, Azrail aleyhisselamın girdiği surete en güçlü insanların bile tahammül edemeyeceği açıklanmış. Daha önceki yayınlarda da sizlerle paylaştığımız bu konuda anlattığımız bir menkıbe var. İbrahim aleyhisselam ölüm meleğine demiş ki sen kötü kimselerin ruhunu alırken onlara nasıl görünüyorsun? Yani gösterdiğin yüzünü merak ediyorum. O anı bana gösterir misin? Rivayete göre Azrail aleyhisselam hayır. Ya İbrahim sen böyle bir şeye dayanamazsın cevabını veriyor. İbrahim aleyhisselam bilakis diyor Allah'ın izniyle ben buna dayanabilirim. Ve bunun üzerine... Öyleyse yüzünü çevir... Dedi... İbrahim aleyhisselam da yüzünü çevirdi... Daha sonra dönüp baktı... Bir de ne görsün... Karşısında saçları diken diken vaziyette... Simsiyah bir adam... Etrafa çok iğrenç bir koku saçan... Simsiyah giysiler içerisinde... Ağzından ve burun deliklerinden alevler ve dumanlar çıkan biri. Yine rivayete göre bu manzara karşısında İbrahim aleyhisselam baygın düşer ve olduğu yerde yığılıp kalır. Daha sonra ayılınca bakar ki melek ilk şeklinde duruyor yanında. Bunun üzerine Azrail aleyhisselama şöyle der... Eğer o kötü kimsenin başka hiçbir derdi ve hastalığı olmadan bile senin bana gösterdiğin şeklini görmesi ızdırap olarak ona yeter. Ebu Hureyre radıyallahu anh efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediyor. Hazreti Davud'un aleyhisselam oldukça kıskanç bir insan olduğunu biliyoruz. Evden çıkıp ayrıldığında kapılarını güzelce kilitlerdi ki içeriye kimse girmesin. Yine bir gün kapıları kilitledi ve evden çıkıp gitti. Bu arada hanımı evi gezerken içeride birini gördü. Şaşırdı, evet. Bir adam evde duruyor. Bunun üzerine Davud aleyhisselamın hanımı, ''Bu adamı içeri kim soktu? Eğer Davud gelirse, kesinlikle bu adam ondan sıkıntı çeker.'' dedi. Derken o sırada Davud aleyhisselam geldi ve o adamı içeride odada gördü. Ona, ''Sen kimsin?'' diye sordu. O da şöyle cevapladı. Ben krallardan korkmayan, Hiçbir engelin önümde yer almadığı varlığım. Davud aleyhisselam anladı. Allah'a yemin ederim ki dedi, Sen bu durumda olsa olsa, Ölüm meleğinden başkası olamazsın. Ve Davud aleyhisselam, Olduğu yerde kala kaldı. Yine, İsa aleyhisselam bir gün kurumuş bir kafanın yanından geçiyor. Şöyle ayağıyla hafifçe kafayı tepti ve ona hitaben Allah'ın izniyle konuş dedi. O da ey peygamber ben filan filan dönemlerin kralıyım. Bir gün ben kendi ülkemde ve başımda da varken tahtıma kurulmuş oturuyordum. Çevremde ordularım bir sürü adamım vardı. Sarayımın ve mülkümün koltuğuna kurulmuştum. Derken bana bir melek görünü verdi. İşte bu sırada tüm organlarımda gücüm ve takatım kesili verdi. Bende hiçbir güç kalmadı. Sonra da ruhum çıkıp ona gitti. Ne yazık ki o günkü dostluk ve yakınlığın yerine bugünkü vahşet ve yalnızlık aldı. Ne yazık ki o günkü topluluğun yerine bugün ayrılık bulunmakta. İşte bu acı son, asilerin karşılaşacağı sondur. Ancak itaatkarlar böyle bir sondan emin olurlar ve onlar böylesi bir felaketle karşılaşmazlar dedi. Konuşturan da Allah Celle Celaluhu, Susturan da, yürüten de, öldüren de, dirilten de. İkreme, Abdullah bin Abbas'tan rivayet ediyor. Anh. Rivayete göre, İbrahim aleyhisselam da kıskanç biriymiş. İçinde ibadette bulunduğu bir evi varmış. Evden ayrıldığında kapıyı çok güzel bir şekilde kilitlermiş kontrol edermiş. Bir gün, tekrar evine döndüğünde bakmış ki, evinin ortasında bir adam duruyor. Hemen, seni benim evime kim aldı? Demiş. O da, beni buraya onun sahibi soktu. Demiş. İbrahim aleyhisselam, bu evin sahibi benim deyince, beni buraya, hem sana, hem bana malik olan soktu. Çünkü senden de, ''Benden de daha çok bu eve malik olan O.'' dedi. İbrahim aleyhisselam anladı. ''O halde'' dedi. ''Sen hangi meleksin?'' ''Ben ölüm meleğiyim.'' dedi. İbrahim aleyhisselam, ''Madem ki öyledir, sen bana müminin ruhunu alırken gözüktüğün halini, şekil ve suretini gösterebilir misin?'' der az önce anlattığımız gibi yüzünü çevirmesini söyler bu sefer Müslümanların inanan insanların canını nasıl aldığını sormuştu ya İbrahim Aleyhisselam yüzünü çevirdikten sonra dönüp bakar ki karşısında bir delikanlı İbrahim Aleyhisselam meleğin güzelliğini elbiselerinin zarifliğini güzel kokusunu gördükten sonra der ki bu defa ey ölüm meleği Mümin can çekişme sırasında başka hiçbir şeyle karşılaşmasa bile senin bu güzelliğin onun için yeter. Şimdi ne oldu? Hem Azrail aleyhisselamın Allah'ın cehennemine atacağı insanlara nasıl göründüğünü Allahu Teala'nın cennetine koyacağı insanlara nasıl gören göründüğünü anlamış olduk. Bunun bir örneği de iki hafaza meleğinin görülmesi. Vuhaybin diyor ki: "Bize gelen haberlere göre ölmek üzere olan bir kimsenin yanına onun amellerini kayda geçen iki melek gelir. Eğer adam yaşamında itaatkar biri ise hafaza melekleri ona şöyle derler: Allah sana hayır ve mükafat versin." Seni ödüllendirsin. Sen bizi nice dürüst meclislere götürüp oturttun. Nice bizim hazır bulunduğumuz yerde ameller işledin. Salih işler yaptın. Ama eğer adam kötü biri ise o takdirde de bu iki melek ona şöyle seslenirler. Allah senin iyiliğini ve hayrını vermesin. Sen bizi nice kötü meclislerde oturttun, Nice salih olmayan işlerde bizi bulundurdun, Zayi ettin, Bize nice çirkin sözler dinlettin, Allah senin iyiliğini vermesin. Diyor ki, işte bu an, Ölmek üzere olan kimsenin, Gözlerini o iki meleğe diktiği andır. Ve artık, Bundan böyle gözleri bir daha, Geriye dönmez. Bu ikinci felaketti ve son felaket. Asilerin can çekişmekte oldukları sırada cehennemdeki yerlerini görmeleri. İşte bu aynı zamanda o kimselerin onu görmeden önceki korkuları. Onlar ölüm sarhoşluğu halindeyken, can çekişirlerken artık hiçbir güç ve kuvvetleri kalmamıştır ruhlarını vermek için teslim olurlar. Ancak onlar, ölüm meleğinin narasını işitmeden ölmeyecekler, ruhları alınmayacak ve canları çıkmayacaktır. Meleğin seslenişi beraberinde iki haberle gelir. Bu sesleniş, ya ey Allah'ın düşmanı, sana cehennemi müjdeliyorum, kara haberidir ya da ''Ey Allah'ın sevgili kulu, sana cennet müjdesinin mutluluğunu haber veriyorum'' sesleniş olur. İşte Allah erlerinin ve gönül erlerinin asıl korkuları bundandır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. ''Sizden herhangi biriniz gideceği yerin neresi olduğunu bilmeden... Cennette ya da cehennemde kalacağı yer kendisine gösterilmeden bu dünyadan ayrılmaz. Kim Allah ile karşılaşmayı arzularsa, Allah da onunla karşılaşmayı ister. Kim de Allah ile karşılaşmaktan hoşlanmazsa, Allah da onu huzuruna almaktan hoşlanmaz. Bunun üzerine bir sahabe şöyle dedi. ''Ya Resûlallah, hiçbirimiz ölümden hoşlanmayız.'' Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. ''Bu sizin bildiğiniz manadaki o buluşma ve kavuşma değildir. Mü'mine varacağı yer gösterilince, işte bu durumda Rabbinin huzuruna gitmeyi sever. Allah da o kulunu huzuruna almaktan hoşnut olur.'' Hasan Basri Rahmetullahi Aleyh diyor ki Mü'min için ancak Allah'a kavuşunca rahatlama olur. Kim Allah'a kavuşmakla rahata kavuşacaksa ölüm gününü, onun için mutluluk ve sevinç günü, emniyet, saygınlık ve şeref günü olacaktır. Ölüm yatağındayken can vermek üzere olan cabir bin zeyde rahimehullah arzun nedir canın bir şey istiyor mu diye sormuşlar o da evet demiş bir kez olsun hasan basri'yi görmek isterim haber vermişler hasan basri yanına gelmiş tekrar kendisine işte hasan basri şu anda geldi yanında duruyor dendi o da ona doğru gözünü kaldırıp baktı ve sonra şöyle konuştu. Ey kardeşlerim! Şu andan itibaren sizden artık ayrılmak üzereyim. Allah'a yemin ederim ki bu ayrılışın ya cehennem ateşine doğru olacak ya da Rabbimin affına doğru yani cennetine olacak. Benim için dua etin dedi vefat etti son nefes korkusu Allahu Teala'ya daha büyük ve içten sevgi besleyenlerin korkusudur Son nefes korkusu Ariflerin korkulu rüyasıdır Onlar hep bu sondan korkmuşlardır Bugün acaba kıyafetimden dolayı beni ayıplarlar mı? Bu sınavı kaybeder miyim? Bugün şöyle bir durum başıma gelir mi korkusu değildir. Şunu bilmeliyiz. Eğer bir gün geldi, yanımızda biri vefat edecek. Ölmek üzere olan ve can çekişmeye yakın durumdaki bir kimsenin yanında sessiz olmak, sükuneti korumak gerekir. Bu aynı zamanda ölmek üzere olan bir kimsenin de olması gerektiği haldir. Ölümle pençeleşen bir insan dilinden şehadet kelimesini düşürmemelidir. Yanındakiler de orada fazla sesli olmamak kaydıyla ölmek üzere olan kişiyi rahatsız etmemek üzere onun duyabileceği bir sesle şehadet kelimelerini hatırlatmalıdır. Kişi kalbinden de bunu söylemeli, yüce Allah hakkında hüsn bulunmalıdır. Bunun nasıl olduğu veya olması gerektiği ile alakalı hemen bir yardım alalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Tirmizi'de geçen bir hadis. Şu üç durumda ölmek üzere olan kişinin yanından ayrılmayınız. Alnından terler akmaya başladığı zaman, gözlerinden yaşlar boşalmaya başladığı zaman ve dudakları kuruduğu zaman. İşte bu üç durum, Allah'ın bu kuluna rahmetiyle muamelede bulunduğunun bir göstergesi ve işaretidir. Allah, rahmetini O'na indirmiştir. Ancak adeta boğulmak üzere olan biri gibi hırıltılı ses çıkarınca, rengi kızarınca ya da sararınca, dudakları pas bağlayınca, işte bunlar da Allah'ın azabıdır ve bu azap O'na inmiştir. Kişinin dilinin şehadet kelimelerini söylemesine gelince, bu, Ölmek üzere olan biri için hayra ve iyiliğe alamettir. Ebu Said Hudri radiyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Ölmek üzere olanlarınıza La ilahe illallah kelimesini telkin edin. Bunun da bir orta yolunu bulmak lazımdır. Zaten can çekişen, kendi sıkıntıları, bütün dünyanın sıkıntılarını aşmış, hayatı boyunca görmediği varlıkları görmüş, o acıları çeken birine, hadi kelime-i oku, çabuk, imansız öleceksin, hadi zorla kendini, diye telkin etmemek lazım. Hz. Osman radiyallahu anh diyor ki, Kişi can çekişmek üzereyken ona hafif bir şekilde rahatsız etmeden La ilahe illallah kelimesini öğretin, hatırlatın. Çünkü ölmek üzere olan bir kimsenin eğer son sözü bu kelimeler olursa ona cennetin yolunu açar ve cennet için azık olur. Bir Ölüyle karşılaştınız. Daha doğrusu ölmek üzere olan bir insan. Onun şöyle hırıltısı vardı. Şöyle haldeydi. Bu kadar hastaydı. Cildinin rengi buydu diye kötü zanda bulunmayın, suyu zan etmeyin. Biz bilemeyiz ki belki Allahu Teala o hasta yatağında çektiği ızdıraplar sebebiyle onu cennetine koyacak. Ölüm döşeğinde olan biri hakkında hüsn zanda bulunmak lazım. Hakkında güzel hüküm vermek en güzelidir. Şunu unutmamak gerekir ki, o ölüm tezgahından her birimiz geçeceğiz. Büyük konuşmamak, insanları hal ve hareketinden dolayı ayırmamak lazımdır. Kardeşlerim, Bugün bize ayrılan sürenin şöyle sonlarına doğru gelirken bir kez daha hatırlayalım. Dünyaya geldik. Dünyaya geldikten sonra etrafımızda birileri vardı. İhtiyaç sahibiydik. Bakıma muhtaç haldeydik. Anne, baba, akraba, konu komşu. Sonra evlendik. Evlendikten sonra yaşlanmaya başladık, bu sefer yalnız olmaya, yalnız kalmaya, eskisi kadar aranıp sorulmamaya başladık ve ölüm aklımıza geldi. Lakin bu her zaman böyle devam etmiyor. Ölüm sadece yaşlılara gelmiyor. Ansızın gelen bir ok gibi düşünün. Öyle ölümler var ki tatile giderken bir trafik kazası. En mutlu olduğu gecenin veya gündüzün herhangi bir saatinde bir beyin kanaması kalp krizi. Bazen dışarıdan baktığımızda ne kadar acı çekiyor, kim bilir ne kadar hatası günahı vardır diye yanlış hükümle baktığımız bir başkası. Gelin. Ölümü hatırlayanlardan olalım. Ne zaman öleceğim deyip de bu dünyadaki sorumluluklarınızdan, mutluluklarınızdan veya hasta olacak kadar saplantılarınızdan bahsetmiyorum. Ölümü unutmamak yeter. Bu namaza derhal başlamanıza, vicdanen kabul ettiğiniz ama nefsinizin bir türlü izin vermediği, bahaneler öne sürdüğü örtünmekle, faizli muamelelere karşı tövbe edip bir daha faiz almamakla, hırsızlık yapmamakla, zina etmemekle karşımıza çıkar. Eğer gerçekten ölümü hatırlarsak. Ve son olarak, nasıl olsa Allah beni affeder, düşüncesi şeytani bir düşüncedir. Allah-u Teala'nın hiçbir insanı affetme zarureti yoktur, haşa. Gelin, bugünden itibaren hayatımızın bir bölümünde lezzetleri kaçıracak dereceye getirmeden, hastalık haline getirmeden ama ölümü de kolaya, böyle hafife almadan dengeli bir şekilde hayatımıza devam edelim. allah Teala, Son nefeste dahi iman kelimelerini söyleyerek bu dünyadan ayrılmayı nasip eylesin. Hangi kelimelerdi onlar? Buyurun canı gönülden Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. Allahu Teala imanla çene kapıyanlardan eylesin cümlemizi. Amin. Ve Rabbil Alemin'' alamin